<gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve mu ala Ali Muhammed Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Tabi İsa Aleyhisselamın nuzulu meselesini e, bugünkü dersimizin ikinci bahsini inşallah işleyeceğiz e, tabi ayetleri okuduk bununla ilgili ayetlere baktık ancak tefsire e, şeye, hadislere geçmeden önce bir iki ayet vardı benim dikkatimi çeken onu ben paylaşmadan geçemeyeceğim. İsa aleyhisselam'ın o vefat ettirmesini uyutmak olarak anlaşıldığını ve diğer ayetleri bahsettik. E, mesela Ali İmran suresinin 46. ayeti var. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve yukellimun nase fil mehdi ve kehlan ve min's salihin o salihlerden olarak beşikte iken ve yetişkinlik halinde insanlarla konuşacaktır. Dikkat ediniz, o salihlerden olarak beşikte iken, gerçekten beşikte konuşmak bir mucizedir. Peki, yetişkinlik halindeyin, niçin Rabbimiz bunu vurgulamış? E, burayla alakalıdır, yani bu ayetin, e, ayeti e, önemi İsa Aleyhisselam'a, vurgu yapması burayla alakalıdır. Çünkü müfessirler bununla ilgili e, değişik görüşleri var. Tabi bunların içerisinde de racih olan görüşü, görüşe biz dikkat çekeceğiz. E, Ali İmran Suresinin 46. ayeti bu. Bir de Maide Suresinin 110. ayeti var. İz qalallahu ya İsa ibnü Meryem Meryem uzkur <gülüyor> nimeti aleyke ve ala velidetike iz eyyettuke biruhil kudusi konuşu nasıf el mehd ve Allah o zaman şöyle diyecek Ey Meryem oğlu İsa sana ve annene verdiğim nimetini hatırla Hani seni mukaddes ruh ile yani Cebrail ile desteklemiştim Sen beşikte iken de yetişkin çağında da insanlarla konuşuyordun İbn Cerir Cemi'ül beyanda, Allah ona rahmet etsin, ilk ayetin tefsiriyle ilgili, yani Ali İmran suresinin 46. ayetiyle ilgili, Yunus İbni Vehb, İbni Zeyd isnadıyla şöyle rivayet eder. İbni Zeyd, Beşikte iken ve yetişkinlik halinde insanlarla konuşacaktır. Ayete hakkında şöyle dedi, İsa aleyhisselam onlara Beşikte iken konuşmuştur. Ve Deccali öldürdüğünde, yetişkin olarak konuşacaktır. Dolayısıyla e, müfessirlerimiz, yani yine e, bu ümmetin selefinden gelen nakillerde, bu ayette geçen, bu ayette geçen, e, seni yetişkin çağında da insanlarla konuşuyordun veya konuşturacağız ifadesini bu şekilde tefsir etmişlerdir. Yani e, diyorlar ki bir insanın yetişkin olarak konuşması e, böyle e, olağanüstü bir hal değildir. Olağanüstü bir durum değildir. Dolayısıyla İsa aleyhisselam gerçekten beşikteyken konuştu. E, bu anlamda bir mucizedir Rabbimizin bunu haber vermesi. E, o gün onu gören gözler hayrete e, düştüler. Ve bugün bunu, bunu bilen bizler gerçekten yine mucize nazarıyla bakmaktayız. Peki yetişkin olarak konuşturacağız. Yani ne demek? Ha, bu da İsa Aleyhisselam'ın tekrar dünyaya gönderildikten sonra yani nüzulundan sonra konuşacağına işarettir diyor e, müfessirlerimiz. Yine El Hüseyin bin El Fadl diyor ki bu ayetle ilgili yeryüzüne nüzul edeceğine dair açık ve kesin bir buyruktur diyor. Ve gerçekten de Zekeriya Aley Aleyhisselam'ı hatırlayacak olursak Allah Azze ve Celle e, o Allah'a dua etti ve kendisini bir çocukla rızıklandırmasını diledi. Ve Yüce Rabbimiz onun bu duasına karşılık verdi. Yalnız Rabbimizden bir ayet yani bir işaret istedi bununla ilgili. Allah subhanahu ve Teala dedi ki üç gün insanlarla konuşamamandır. Yani Gerçekten normal, yetişkin bir insanın e, konuşabiliyor olması gerekir. Onun konuşması mucize değildir. Ancak Allah subhanahu wa ona bir ayet, bir işaret verdi. Ve bu işaret de onun üç gün insanlarla konuşamamasıydı. Bu da bu şekliyle bir mucize olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla burada kast edilen İsa aleyhisselamın beşikteyken konuşacaksın veya e, sana ve annene olan nimetini mi hatırla? Hani seni e, ruhul kudus ile desteklemiştik ve yine seni beşikte e, konuşturmuştuk ve yine aynı şekilde e, yetişkin çağında da insanlarla konuşuyordun e, ayetini, alimler diyorlar ki bu da ahir zamanda indiği zaman olacaktır diyorlar. Allah en doğrusunu bilendir. E, bütün bunlardan sonra, bu okuduğumuz ayetlerden sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen İsa Aleyhisselam'la ilgili sahih hadislere bakalım. İsa Aleyhisselam'ın inmesiyle ilgili birçok hadis vardır. Bu hadisler mütevatirdir. Daha önce bunlardan bazılarını anlatmıştık. Şimdi inşallah diğerlerine, diğerlerine değineceğiz. Birincisi Buhari ve Müslim'in Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan, Resulallah et ve şöyle dediğini rivayet etmektedir. Ve zî nefsi bi yedih. Le yushikanna en yunzila fîkum İbn Meryem. تكون السجدة واحدة خيرا من الدنيا فيها elinde olan Allah'a yemin ederim ki muhakkak ileride Meryem oğlu İsa sizin içinize adaletli bir hakem olarak inecektir. O zaman haçı kıracak domuzu öldürecek Cizye vergisini kaldıracak, mal o kadar çoğalacak ki hiçbir kimse mal kabul etmeyecektir. Nihayet bir tek secde dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlı olacaktır. Bunu rivayet eden Ebu Hureyre radıyallahu anh rasulü bunu rivayet ettikten sonra diyor ki, İsterseniz şu ayeti okuyunuz. Ve min ehli kitabi illa ve yakunu Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o onlara şahit olacaktır. Yani Ebu Hureyre radıyallahu hadisi rivayet etti ve arkasından dedi ki isterseniz bu ayeti okuyunuz. Yani o dönemi, Resulullah Aleyhisselatü haber verdiği bu dönemin nasıl bir dönem olduğunu anlamak için siz Nisa suresinin 159. ayetini okuyun dedi. Hadis Buhari'de kitab bu hadis-ül enbiye bâb-u nuzuru Meryem babinde geçiyor. Ee, işte bu ehl kitaptan onların İsa Aleyhisselam'a ölmeden önce ona iman edeceğine dair Ebu Hureyre radiyallahu bu ayeti tefsir edir. Bu da ahir zamanda İsa Aleyhisselam'ın indiğinde olacaktır. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam gerçekten e, onun nübüvvet, nübüvvetinde Allah subhanehu ve teale e, hayatını mucizelerle donattı. O kendisi yani varlık olarak da bir mucizeydi. Yani babasız, Allah Azze ve Celle'nin kelimesi olması, ruhullah olması, efendim e, İsa Aleyhisselam bir defa ölecektir. Ve onun da ölümü ancak dünyaya tekrar indikten ve e, Mehdi Aleyhisselam'a ve onun ordusuyla beraber olduktan sonra ve Deccar Aleyhun Aleyhi katlettikten sonra Diğer insanların öldüğü gibi ölecektir. Yine Buhari ve Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın şöyle dediğini rivayet etmekte. Keyfe entum iza nezelebnu meryeme fikum ve imamukum minkum. İmamınız kendinizden olduğu halde Meryem oğlu sizin içinize indiği zaman Acaba sizler nasıl olursunuz? Tabi burada acaba sizin keyfe entum yani sizin haliniz nice olur? Burada bir müjde vardır. Yani Allah'a sallallahu ve selam, biliyorsunuz kıyamet alametlerinde birçok hadis bu lafızla geldi. Yani sizin haliniz nice olur gibi. Ancak burada Allah'a sallallahu ve selam, böyle bir övgüyle ümmetin o halini e, överek sizin haliniz nice olur? Yani büyük bir müjdeyle ümmetini müjdelemiştir. Ee, hatırlayınız, önceki derslerde ifade etmiştik. Demiştik ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra, yani bizim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği, en hayırlı dönem, ashabın olduğu dönemdir. Tabi'in ve tebaat tabi'in. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu üç dönemi haber verdi. Onlardan sonra gelenler, onlardan sonra gelenler. Ee, ve, Bizim selefimiz diyorlar ki bundan sonra gelecek hayırlı bir zaman varsa o da İsa Aleyhisselam'ın geldiği ve onunla beraber olan yani Mehdi Aleyhisselam ve ordusunun İsa Aleyhisselam'ın da içinde bulunduğu en hayırlı kimseler bunlar olacaktır. Yani kıyamete kadar ashabtan sonra daha hayırlı bir topluluk olmayacaktır demişlerdir. O yüzden Allah Resulü Sallallahu Aleyhi keyfe entum أنتو إذنزل ابن Meryem İbni Meryem fikum, imamınız kendinizden olduğu halde Meryem oğlu sizin içinize indiği zaman acaba sizler nasıl olursunuz diyerek müjdelemiştir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh Resulullah aleyhisselatü vesselam'ı şöyle derken işitmiştir.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 Ümmetimden bir taife kıyamet gününe kadar hak üzerinde çarpışarak muzaffer olmakla devam edecektir. Sonra İsa İbn-i Meryem aleyhisselam iner. Müslümanların emirleri ona gel bize namaz kıldır der. Bunun üzerine İsa aleyhisselam hayır muhakkak Allah'ın bu ümmete ikramı olarak bazınız, diğer bazınız üzerine emirlersiniz der. Yani sizden bazıları bu ümmet içerisinde bazılarına emirdir der. Bunu böylece haber vermektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. hadis Müslim'in iman bab-ı nuzul İsa bin Meryem hakimen e, babında geçiyor. E, daha önce büyük alametlerden bahsederken Huzeyfe bin Useyd radıyallahu anh'a rivayet edilen hadiste o alametlerden birisi İsa aleyhisselamın inmesi olarak geçmişti. Yani daha önce bahsettiğimiz yine ders içerisinde Huzeyfe bin Husey'de gelen hadiste İsa aleyhisselam da kıyamet alametlerinden orada zikredilmişti. Bu da Müslim'in fiten ve eşlatus saa babında geçiyor. İmam Ahmed Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan Resulullah aleyhissalatu vesselam min şöyle dediğini rivayet etmektedir. El anbiya ikhvatun li'allat ummahatuhum şatt ve dinuhum vahid ve ana evvelen nas bi Isa ibn Meryem ennehu lam yakum bayni ve baynihi nabiun wa innehu nazil fa idha ra'aytumuhu Şöyle buyuruyor Aissetu vesselam Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ettiği bir hadiste aslında enbiyalar babaları bir kardeştirler. Anaları ayrıdır. Aslında enbiyalar babaları bir kardeştirler. Anaları ise ayrıdır. Dinleri de birdir. Ben, Meryem oğlu İsa aleyhisselama insanlar içinde en yakın olanım. Çünkü benimle onun arasında başka bir nebi yoktur. O, ileride inecektir. Eğer onu görürseniz, tanırsınız. Gerçekten, Allahu sallallahu aleyhi ve sellem, bu hadis Ahmet'in müsnedinde geçiyor. Hadis sahihtir. Ahmet Şakir, e, e, müsnede tahkik yapan Ahmet Şakir e, efendim sahih olduğunu söylüyor. Hadisin baş tarafı Buhari'de bulunmakta e, ve yine hakim bu hadisin isnadı sahihtir. Buhari ve Müslim rivayet etmemiştir demiş. Zehebi Allah da ona katılmıştır. Gerçekten Allah Resulü ve Vesselam burada Enbiyaların baba bir kardeş olduğunu, ancak annelerinin farklı olduğunu, dinlerinin de bir olduğunu söylüyor. Ve devamında ee, İsa ile benim aramda Nebi yoktur diyor. İsa'ya en yakın olan benim diyor. Gerçekten dikkat ederseniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'den 6 ee, asır önce var olan, İsa Aleyhisselam gerçekten İsa Aleyhisselamla Resulullah Aleyhisselam'ın arasında başka bir nebi yoktur. Ve yine Resulullah ile yani Resulullah Aleyhisselam'dan sonra kıyamete kadar başka bir nebi yoktur. Yine İsa Aleyhisselam vardır. En yakın olanınız benim demesi budur. Ancak İsa Aleyhisselam biliyorsunuz eee Resulullah Aleyhisselam'dan önce Allah Subhanahu ve Teala kendisine kitap indirdi. Ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonraki gelişinde ise o Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatıyla hükmedecektir. İnşallah o bölümde ileride gelecektir. İsa Aleyhisselam'ın inmesiyle ilgili hadisler mütevatir derecesindedir. Biraz önce İsa Aleyhisselam'ın inmesiyle ilgili bazı hadisler naklettik. Ve konu uzamasın diye gelen hadislerin hepsini de vermedik. Yani gerçekten ben şu an İsa Aleyhisselam'ın gelişiyle ilgili oldukça e, sahih hadise rastladım. Yani bunların hepsini ben burada kardeşlerimle paylaşmıyorum. Ancak e, İsa Aleyhisselam ve kıyamet alametleri dersimizin e, usulü gereğince de çokça zikretmeye gerek yoktur. Ancak ayet olduktan sonra, yani sahih olduktan sonra bir tek hadis, sahih olduktan sonra bir tek hadis veya bırakınız hadisi ve ayetler var bununla ilgili, bu konuya iman etmeye yeterlidir. Ancak kafa karışıklığına neden olunduğu için bazı aykırı sesler, özellikle hatırlayınız bir hadis zikretmiştik ve dedik ki ileride dedik bu babı eee bu babı inşallah işleyeceğiz demiştik. O da şuydu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ya... E, İnsanlar gün gelecek Deccali, kabir azabını ve bu kıyametin büyük alametlerini inkar edecekler diye bir hadis paylaşmıştık. İnşallah yine bunu sizlere hatırlatacağız. Ee, ancak İsa Aleyhisselam'la ilgili biz hadislerin tamamını almadık ve bu haberler mütevatirdir. Bu hadisler Sahih Sünen, Müsnet ve diğer hadis kitaplarında bulunmaktadır. Bu hadisler İsa Aleyhisselam'ın ahir zamanda açıkça ineceğine, de, delildir. Bu hadisler ahad hadistir ve delil olarak kullanılmaz. Veya onun inmesi bir Müslümanın iman etmesi gereken itikadi konulardan değildir diyenlerin sözü, sözleri ise geçerli olmaz. Yani bunlar ahad hadistir. Biz bunları delil olarak almayız veya bizim için itikadi bir mesele değildir. Fevridir diyenler, mesela bunların içerisinde kim var böyle söyleyen? Mahmud Şalut diye Şaltud diye birisi var. El Fetavası var. Orada bunu söylüyor. Sayfa 59'dan 82'ye kadar olan bölümde. Mahmud Şalut bu kitabında İsa Aleyhisselam'ın bedeniyle semaya kaldırıldığını ve ahir zamanda ineceğini inkar etmektedir. Bu konudaki hadisleri reddederek şöyle demektedir. Onlar bu konuda delil olamaz. Çünkü ahad hadistir. İsa Aleyhisselam'ın bedeniyle mi? yoksa ruhuyla mı semaya kaldırıldığı alimler arasında tartışma konusudur demektedir. Tabi e, maalesef demin ifade ettiğim hatırlattığım hadiste zaten bunların çıkabileceğini söylüyordu Allah Resulü ve Vesselam. Maalesef ahad hadis yanılgısı gerçekten çok büyük bir yanılgıdır. Yani hakkı e, almakta büyük bir engel teşkil etmektedir. Allah ahad hadise Farklı yaklaşanlara Allah onları ıslah etsin. Yani ahad hadisi veya e, bunu böyle zayıf hadis gibi görenler veya veya onu e, delil kabul etmeyecek e, görenleri gerçekten e, anlamak mümkün değil. Böyle söyleyenlerin sözü geçerli değildir. Çünkü eğer hadis sahih olarak sabit oldu ise ona iman etmek ve doğru sözlü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik etmek gerekir. Sahi hadis ola, e, hadis sahih olarak sabit olmuşsa artık onun ahad olup olmadığına bakılmaz çünkü böyle bir söz desteksiz bir dayanaktır desteksizdir bu kitabın baş tarafında bu konuyla ilgili özel bir bölüm açılmış yani gerçekten kıyamet alametlerine haber verirken ahad hadisin delil olup olmayacağı babı vardı ancak biz bunu işlemedik çünkü ahad hadisleri, hadisleri sahih olduktan sonra delil olarak kabul etmekteyiz. Eğer ahad hadis delil olamaz dersek o zaman bizim Resulullah Aleyhisselatü birçok hadisini kabul etmememiz gerekir. Ve onun bu hadisleri manasız ve boş sözler olur. Halbuki birçok alim İsa Aleyhisselam'ın inmesiyle ilgili hadisleri mütevatir saymaktadır. Bu alimlerden bazı sözler aktaralım. Mesela bunlardan birisi İbn-i Cerir Et-Taberi'dir. Allah ona rahmet etsin. İsa Aleyhisselam'ın vefatının manası hakkındaki farklı görüşleri zikrettikten sonra şöyle diyor. Bize göre bu sözlerin en doğrusu şudur. Ben seni yerden alıp kendi katıma kaldıracağım. Çünkü bu hususta Resulullah Aleyhisselatü gelen haberler mütevatirdir. Bu hadislerin birinde şöyle buyurmuştur. يَنْزِلُ عِيْسَ اِبْنُ مَرْيَمَ فَيَقْتُلُ الدَّجَّالِ Meryem oğlu, İsa, İsa inecek ve Deccali öldürecektir. <gülüyor> İbn-i Kesir Rahim Allah, Resul İsa Aleyhisselam'ın kıyametten önce ineceğini ve adaletli bir önder, eşit davranan bir hakim olacağını mütevatir hadislerle haber vermiştir. Yani bu, Bizim e, İbn-i Cerir Etteberi ve i̇bn Kesir Rahimehullah bunların dikkat ediniz lafızları hep şöyle mütevatir olarak yani ahad gelip gelmemeleri hadisin ahad olup olmamasını e, hiçbir şekilde bakmamışlar on, onun mütevatir olup olmadığına yani sayı olup olmadığına bakmışlardır dolayısıyla bu haberlerin mütevatir olduğunu söylemişlerdir. Bundan sonra, bu sözünden sonuna İbni Kesir, konuyla ilgili 18 tane hadise işaret etmiştir. Sıd Sıddık Hasan Han, Rahimahullah diyor ki, İsa Aleyhisselam'ın inmesiyle ilgili çok hadis vardır. Şefkani Rahimahullah, 29 hadis zikretmiştir. Şefkani Rahimahullah, 29 hadis zikretmiştir. Bunlar içinde de, Sahih Hasen, ...ve zayıf olan hadisler vardır. Bazıları... ...deccal ile ilgili... ...bazıları da... ...Mehdi aleyhisselam ile ilgili... ...hadislerin içerisinde dile getirilmiştir. Bir de bu hadislere... ...sahabenin de sözleri ilave edilir ki... ...bunlar kendi iştihatları olmadığından... ...merfu hükmündedir. Yani... ...Sıddık Hasan Han... ...biliyorsunuz Elbani Rahimullah'ın... ...Şefkani Rahimullah'ın... E, ...çizgisinde... ...olan e, Hindistan, e, Hindistan bölgesinde yaşamış bir alimdir. Ve o diyor ki, bununla ilgili diyor, yani bu Allahu Resulü Aleyhisselatü Vesselam, e, İsa e, Aleyhisselam'ın ile ilgili 29 tane hadis zikrediyor. i̇bn Kesir 18 tane getiriyor. Tabi bunların bir kısmı e, Mehdi Aleyhisselam'ı da haber veren hadislerdir. Dolayısıyla sahih hasen ve zayıf olan hadisler gelmiştir diyor. Dediğimiz gibi tek bir hadis olsa bile sahih olduktan sonra bizler için hüccettir. Ve devamla diyor ki Sıddık Hasan Han ifade ettiklerimizin tümü mütavatir derecesine ulaşmıştır. Okuma üstünlüğü olan herkes bunu bilir. Ee, Gumari Gumari diyor ki kimdir Gumari? Ebu'l-Fadl-Abdullah Muhammed Sıddık Gumari günümüz yani çağdaş alimlerinden birisidir. Akide-i Ehl-i İslami fil nuzul İsa Aleyhisselam isimli bir e, eseri var. Bu e, e, eserin müellifi diyor ki İsa Aleyhisselam'ın ineceği sahabe, tabi'in ve onlara uyanlar. Dört mezhep imamları ve diğer mezheplerin alimleri tarafından zamanımıza kadar söylene gelmiştir. İsa Aleyhisselam'ın ineceği, ashabın iman ettiği tabinin e, ve onlara uyanların dört mezhep imamları ve diğer mezheplerin alimleri tarafından zamanımıza kadar söylene gelmiştir. Ve demek ki sözü, Sıddık Hasan Khan Rahimahullah'ın söylediği sözü de dikkate almak lazım. Diyor ki, 29 tane hadis var ancak diyor, bir de sahabenin sözleri var. Sahabeler de gaybi bir konuda kendi görüşlerini söyleyemeyeceklerinden e, bu hadisler mevkuf hükmünde olmaz. Yani sahabenin haber verdiği mevkuf hükmünde olmaz. Yani sahabaya dayanmaz. Ancak merfu hükmündedir. Niçin? Çünkü onlar gaybi olan bir meseleyi ancak Resulullah ve sellem'den işitir, haber verirler. Ve yine Ahmet Şakir diyor ki, sünnen Ebû Ebu Davud'un şerhi olan Avnul Mabud'un kitabının yazarı, Allah ona rahmet etsin, diyor ki, İsa Aleyhisselam'ın kıyamete yakın vücuduyla semadan yeryüzüne inmesiyle ilgili Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen hadisler mütevatirdir. Ehli Sünnet'in görüşü bu şekildedir. İsa Aleyhisselam'ın ahir zamanda inmesiyle ilgili Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'den gelen hadisler sahih olduğu için bu yüzden Müslümanlar arasında bir ayrılık yoktur. Müslümanlar arasında bir ayrılık yoktur. Zaten bu da dinde bilinmesi zaruri olan şeylerdendir. Onu inkar eden iman etmiş sayılmaz. Ee, ve inşallah e, Elbani Rahimahullah, Muhammed Nasuddin Elbani Rahimahullah'ın da konuyla ilgili sözlerine yer verelim bugünkü dersimizde. Diyor ki, bilmiş olun ki, Deccalin çıkması ve İsa Aleyhisselam'ın inmesiyle ilgili hadisler mütevatirdir. Bunlara iman etmek gerekir. Bazılarının o hadislerin ahad olduğunu söylemesi sizi yanıltmasın. Onlar hadis ilminde Cahil kimselerdir ve bu hadislerin geliş yollarını araştıracak kimseler bu şahısların arasında yoktur. Eğer araştırsalar, onların mütevâtir olduğunu görürler. Nitekim hadis ilminde derinleşen Hafız İbn Hacer el Askalani gibi alimler bunu ispatlamışlardır. Gerçekten bu konuda ihtisas sahibi olmayan bazı cüretkarların konuşması. Üzücü bir durumdur. Kaldı ki bu mesele din ve inanç meselesidir demiştir. Elbani e, tahavyi akidesine el-akidedü tahavyeye yaptığı dipnotta. Yani o kitapta bu dipnotta bu açıklamayı yapmıştır. Ve daha birçok alimden nakiller var. Mesela Ahmet ibn Hanbel'den var. Yine e, Ebu'l-Hasen'in Eş'ari'den var. ebul Hasan Eş'ari ee, Allah ona rahmet etsin. Onun da biliyorsunuz e, kendisinin e, üvey babası kendisinin üvey babası e, esas ismi Alleme Ebu'l Hasan Ali bin İsmail e, Ebu Musa'l-Eş'ari'nin soyundan geliyor. Ebu Hasan el eşari yani bugün Eş'arilerin imam, imamı kabul edilen itikatta imamı kabul edilen ancak aslında e, İmam-ı Akidesinden uzak bu kimseler maalesef. Ee, üvey babası döneminin ileri gelen mutezili alimi âlim, e, olan Ebu Ali Cübbe'i. Ebu Ali e, Cübbe'i'nin evinde büyüdü ve ona talebe oldu. Ona talebe oldu. Yani Ebu Ali onun üvey babası ve hocasıydı aynı zamanda. Ee, Ebu Hasan'ın Eş'ari. 40 sene mutezile mezhebine tabi olduktan sonra Allah'ın hidayetiyle ehl-i sünnete geçti ve kendisinin Ahmet bin Hanbel rahimahullah'ın mezhebinden olduğunu ilan etti. 55'e yakın eseri var. En ünlüleri Makalutul İslamiyyin. Kitab-ül Lum'a e, e, lum el Vajiz ve en son yazdığı El-Ibani An-Usulü Diyane e, isimli kitabıdır. Hicri 324 yılında vefat etmiş Hicri e, ve biliyorsunuz bugün Eşariler aslında Kullebiye mezhebinin inanç esaslarını taşırlar, onları savunurlar. Dolayısıyla Ebu Hasenen Eşari, Allah ona rahmet etsin, Ahmet İbni Hanbel'in akidesi üzerinde, onun yolu üzerinde olduğunu ilan etmiştir. O diyor ki, ehl Sünnet itikadından bahsederken diyor ki, Allah'a, meleklere, kitaplara, enbiyaya ve Allah tarafından gelen her şeye. Allah tarafından gelen her şeye. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'den sahabenin rivayet ettikleri hadislere inanmak ve bunlardan hiçbirini reddetmemek. ehl Sünnet'ten olanlar Deccal'in çıkacağını ve İsa Aleyhisselam'ın onu öldüreceğini tasdiklerler diyor. Ve devamla onlardan naklettiğimiz sözleri biz de söyleriz ve onların mezhebi bizim de mezhebimizdir. Allahu ekber. Dikkat ediniz. Yani öyle bir e, söz söylüyor ki iman bahsinde Ebu Hasan Eş'ari gerçekten bu sözüyle bile selef anlayışını benimsediğini, ashabın yolu üzerinde olduğunu, eee el ve sünneti âlâ fehmi ashabul dediğimiz. Kur'an ve sünneti ashabın anlamı anladığı gibi anladığını Gerçekten bu sözüyle görmekteyiz. Çünkü diyor ki Allah'a, meleklere, kitaplara, enbiyaya ve Allah tarafından gelen her şeye. Allah tarafından gelen her şeye. Resulü ve Vesselam'dan sahabenin rivayet ettikleri hadislere inanmak ve bunlardan hiçbirini reddetmemek. Allah Resulü ve selam ve sahabeden gelen onların rivayet ettiği hadisleri e, iman etmek ve bunları reddetmemek. Ehli sünnetten olanlar. Deccar'ın çıkacağını ve İsa Aleyhisselam'ın onu öldüreceğini tasdiklerler. Yani diyor ki, Ehl-i Sünnet müntesipleri ya da bu ümmetin selefi buna iman etmişlerdir. Ney? İsa Aleyhisselam inecek ve Mehdi'yi öldürecek. Dolayısıyla sen de Ehl-i Sünnet'ten sen senin hakiden inancın bu olmalıdır. Çünkü Allah'a iman eden ondan gelen bütün haberlere de iman eder. Allah'a Sallallahu ve sellem'den gelen bütün haberlere de iman eder diyor Ebu Hasan el-Eş'ari Allah ona rahmet etsin. Nerede söylemiş bunu? Makalütül İslamiyyin ve İthaful Musallin isimli eserinde söylemiş. Ve tabi Tahavü Rahimahullah, Kadı İyad e, ve İbn-i Teymiye Rahimahullah'ın bununla ilgili sözleri var. İnşallah bunları burada nakletmeye ihtiyaç görmüyorum. Çünkü yeterince e, nakil yaptık e, selefimizden. Ee, İsa Aleyhisselam'ın inmesinde İsa Aleyhisselam'ın inmesinde hikmet nedir? Bunun üzerine inşallah e, alimlerimizin bazı sözleri var, onları nakledelim. Bazı alimler bu konudaki hikmeti araştırmışlardır, inmesiyle alakalı ve şu sonuca varmışlardır. Birincisi İsa Aleyhisselam'ı öldürdüklerini iddia eden Yahudilerin bu yalanlarını göstermek ve daha önceki bölümlerde de geçtiği gibi, onları ve onların başı olan Deccali öldürenin İsa aleyhisselam olacağını açıklamak. i̇bn Hacer bu görüşü tercih etmiştir. Yani diyor ki, Allah Subhanahu ve teala bunda bir hikmet var, bir şey murad etti. O da şudur diyor i̇bn Hacer rahimahullah. Diyor ki, onu öldüren Yahudilerin yalanlarını ortaya çıkarmak, ve demin haber verdiğimiz e, Deccal'i öldürmesi e, bunlar bu hikmetlerden ötürü yani bu sebeple onun inmesi söz konusudur. İsa Aleyhisselam İncil'de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin üstünlüğünü görmüştür. Yani bir başka görüş de budur. Bundaki hikmet budur. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin üstünlüğünü görmüştür. Allah Subhanahu ve Taala buruş şöyle açıklıyor: "Vermeslerin İncil'de kazarın, çıkarı, İncil'deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekin'e benzerler." Fetih suresi 29. ayette, İsa aleyhisselam, kendisini o ümmetten kılması için, Allah subhanahu ve teala'ya dua etmiştir. Allah, Allah subhanahu ve teala de onun bu duasını kabul etmiş, ve İslam'ın otoritesinin müceddidi olarak, onun inmesini ahir zamana kadar bekletmişti. İmam Malik rahimahullah şöyle diyor, duyduğuma göre, sahabeler, Şam diyarını fethettiklerinde Hristiyanlar şöyle demiş Vallahi bildiğimiz kadarıyla bunlar havarilerden daha hayırlıdırlar. Yani Memmelik Rahimahullah e, İblik Kesir tefsirinde geçiyor. Bu diyor ki e, Müslümanlar diyor Şam diyarını fethettikleri zaman Hristiyanlar şöyle dediler. Vallahi bizim bildiğimiz kadarıyla bunlar havarilerden daha hayırlıdırlar. Dolayısıyla görüşlerden bir tanesi de budur. Biri hikmet aran, e, aranacak olursa işte Allah subhane ve teala niçin e, İsa aleyhisselamı tekrar gönderecek? E, bununla ilgili i̇bn Hacer'in görüşünü söyledik. Bir ikinci görüşte gerçekten bu ümmetin üstünlüğüne inandığı için Allah'tan bu ümmetten ümmetin bir ferdi olmayı diledi. Allah da onun bu e, duasına veya bu arzusuna karşılık verdi. İbn-i Kesir rahimullah şöyle diyor. Onlar bu sözlerinde doğru söylemişlerdir. Yani kimler? Hristiyanlar. Muhakkak ki bu ümmet önceki kitaplardaki meşhur haberlerde yüceltilmiştir. Yani diyor ki bu ümmet önceki kitaplarda meşhur haberlerde yüceltilmiş bir ümmettir. Zehebi rahimahullah tecritu esma'i is, e, esma is sahabede İsa aleyhisselam için şöyle diyor. İsa İbni Meryem aleyhisselam hem nebi hem sahabedir. Allah'a Ekber. Bakınız İmam-ı ne diyor? İsa İbni Meryem hem nebi hem de sahabedir. Çünkü o Miraç Gecesi Resulullah aleyhisselatü vesselam'ı görmüş ve ona selam vermiştir. O en son ölecek olan sahabedir. Allah'a u Ekber. Yani gerçekten çok ilginç bir görüş bu. Yani İmam-ı Allah ona rahmet etsin öyle bir tespit yapmış ki, Allah Resulü Aleyhisselatü müjdelediği şeyleri özlüyoruz. Yani o, o müjdeyi, o müjdeye kavuşmak istiyor insan. İsa Aleyhisselam'ı övmesi, ona olan yakınlığı, veya Allah Resulü Aleyhisselatü aramızda bir nebi olmaması demesi. i̇mam Zehebi diyor ki ne? Biz İsa Aleyhisselam'ı, hem bir nebi görürüz, hem bir sahabe görürüz. Çünkü diyor, o miraçta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüştür. Dolayısıyla, Hayset Vaselemle de konuşmuş, ee, en son ölecek sahabedir dersek yeridir diyor. Yani e, onu bu ümmetin ferdi ve hatta bu ümmetin en hayırları kimlerdi? Sahabelerdi. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam tabii ki sahabeden daha hayırlıdır, daha faziletlidir. Ancak onun bu duasına karşılık o bir sahabedir demiştir Mammed Zehabi rahimahullah. Bir başka hikmet de aranacak olursa o Hristiyanlar e, pardon İsa Aleyhisselam'ın gökten inmesinin nedeni ecelinin yaklaşmış olması ve yeryüzüne gömülmek içindir. Bazılarına göre hikmet de budur. Yani eceli yaklaştı. Allah her şeye bir ecel tayin etmiştir. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam için ise böyle mucize denilebilecek sıra dışı yani gök yüzüne kaldırılması ve işte 2000 yıl diyebiliriz ya yani hemen hemen işte Allah katında olması veya gökte olması dolayısıyla onun da ona ona ona onun da ecelinin yaklaşması hasebiyle yeryüzüne gömülmek için tekrar gelecektir. Zira topraktan yaratılıp da yeryüzünde ölmeyen Hiçbir canlı yoktur. Topraktan yaratılıp da ölmeyen hiçbir canlı yoktur. Onun inişi deccalin çıkışına denk gelecek ve İsa aleyhisselam onu öldürecektir. Bu da gerçekten e, güzel bir yorum. Yani hikmetler içerisinde alacağımız e, dersler anlamında güzel bir e, tercihtir. Dördüncüsü, o Hristiyanların yalanını ortaya çıkarmak ve onların saçma inançlarını yok etmek için inecektir. Haçı kıracak, domuzu öldürecek ve cizyeyi kaldıracaktır. Allah subhanehu ve teale, onun zamanında İslam'dan başka bütün dinleri yok edecektir. Zaten inşallah bu bölümü işleyeceğiz. Yani haçı kırması ne demek, domuzu öldürmesi ne demek veya cizyeyi kaldırması ne demek. Yani en basit bir örnek verelim. Yine yeri geldiğinde bunları açalım inşallah bu konuyu daha geniş olarak ifade edelim. Ancak, mesela cizyeyi kaldıracak. Bugün mesela, el kitaptan bir kimse cizye verdiği zaman kendi dini üzere kalmaya devam eder. Ancak, İsa Aleyhisselam'ın nuzulu ile, İsa Aleyhisselam'ın gelmesinden sonra artık başka bir din kabul edilmeyecektir. İnsan ya ölümle karşı karşıya kalacak veyahut İsa Aleyhisselam'a iman etmek. Yani, ee, Müslüman olmakla karşı karşıya kalacaktır. İnşallah yeri geldiğinde bu konuyu daha geniş açıklayacağız. Onun bu özelliği yani bir başka görüşte onun bu özelliği Resulullah Aleyhisselatü şu sözünden dolayıdır denmiştir. Ben Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'a insanlar içinde en yakın olanım. Çünkü benimle onun arasında başka bir nebi Yoktur buyuruyor Allahu Resulü Aleyhisselatü Vesselam Buhari'de Hadis-i Enbiya e, Babında Geçmekte. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ona insanlar arasında en özel Olanı ve en yakın olanıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ona insanlar arasında En özel olanı ve en yakın Olanıdır. Çünkü İsa Aleyhisselam Kendisinden sonra Onun geleceğini müjdelemiş Ve insanları onu doğrulamaları ve ona iman etmeleri için çağrıda bulunmuştur. Nitekim Allah subhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. "Ve mübeşşiran bir resulin <Sessizlik> yâti min ba'di ismihi Benden sonra gelecek Ahmet adında bir nebi de müjdeleyici olarak. Yani İsa aleyhisselam'ın eee İncil'de de ifade edildiği gibi, Saf suresinin 6. ayetinde haber veriliyor. O şöyle diyordu, benden sonra bir nebi, ismi Ahmet olan bir nebiyi müjdeleyici olarak geldim. Yani aynı zamanda Allah Resulü ve Vesselam'ı müjdeleyen kimsedir. Dolayısıyla o sebeple böyle bir hikmet vardır diyenler var. Yine başka bir hadiste şöyle geçiyor. Sahabeler, Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bize kendini tanıtır mısın? Dediler. Sahabeler dediler ki, Ey Allah'ın Resulü, Aleyhisselatü Vesselam, Bize kendini tanıtır mısın? Allah Resulü, Aleyhisselatü Vesselam, Şöyle dedi, Naam, Ana, Da'vetu Ebu İbrahim'e, Buşra, Ehi, İsa." Evet dedi Allah'a Resulü Aleyhisselatü ve, ve kendini şöyle tanıttı. Ben babam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın da müjdesiyim. Ben babam İbrahim'in duası, İsa Aleyhisselam'ın da müjdesiyim. Zaten Kur'an'da İbrahim Aleyhisselam'ın duasını görürsünüz. Ee, İsa Aleyhisselam'ın müjdesi olması da demin okuduğumuz Saf Suresinin Altıncı ayetidir. İnşallah e, ben e, Rıfat kardeş ders işlerken bizleri güldürme. Sen diyorsun ki ben selam verdim ya ya ders çok ilginç ya ders çok ilginç e, arkadaşlar. Senin verdiğin selamı görmüyorlar ya da sen haklısın gerçekten uyuyorlar. <gülüyor> Milleti uyuttuk yani öyle diyeceksin. <gülüyor> Estağfurullah. Allah sizden razı olsun. Ee, ben bugün dersi noktalayacağım inşallah. Bur bu bu burada noktalayacağım. Evet aynen öyle Musa abi. Şimdi sen mikrofonu al gerekeni söyle. Ee, Rıfat kardeş haklı. Biliyorsun ben eğer ders anlatmıyor olsam. Ben bu konuda hassas olmaya çalışıyorum yani selam almaya çalışıyorum ee, inşallah bunun sebebini bunun sebebini arkadaşlar yazsınlar niçin selam almadıklarını yoksa eğer derslere olan ilgi de selama olan ilgi gibi ise <gülüyor> biz bu işe son verebiliriz <gülüyor> yani selama olan ilgi derslere veren olan ilgi gibi ise ya da derse olan ilgi selama olan ilgi gibi ise diyeyim. İnşallah Allah sizden razı olsun. Ben hüsnü zan ediyorum tabi arkadaşların can kulağıyla dinlediğine inanıyorum. Ee, gerçekten bu hikmetleri hatırlatmakta büyük fayda ve önem vardı. İnşallah İsa Aleyhisselam'la ilgili kısa bir bölümümüz kaldı. Ee, bugün eğer o fırsat olursa, ben tekrar girerim çünkü misafirim de var benim ee, yani böyle bir yarım saat sonra falan ancak o kalan bahsi o demin dediğin cizyeyi kaldırması domuzu öldürmesi e, efendime söyleyeyim e, haçı kırması gibi eğer, eğer o imkanı bulursak yarım saat sonra e, biz bunu anlatırız çünkü kısa bir bölüm kaldı yok olmasa zaten haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz